Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ve ve Bir önceki anlattığımız dersle alakalı soru sormak isteyen var mı? Başlamadan önce anlaşılmayan bir mevzu, evet. sormak istediğimiz bir şey. Yok. Şimdi biz dedik ki, e, sünneti giriş olarak da hatırlıyorsunuz. Dedi ki, sünnetle problem yaşayan insanlarla ilgili haricilerin kıssasını anlattık, sonra Hazreti Ali'nin uygulamasını anlattık değil mi? Ve dedi ki, bütün bidat fıkkaları yani yeryüzünde hiçbir bidat fırkası yoktur ki mutlaka sünnetle problemi vardır. Yani mutlaka ya külli genel olarak ya da cüz'i bir noktada sünnetle bir problem yaşamıştır. Buna cevap vermek kolaydır dedik. Yani buna cevap vermekte bir şey yok, bir sorun yok. Lakin problem nedir? Ee, bu insanların bir de kitaptan, özellikle kitaptan ve sünnetten getirdikleri bazı deliller var. Yani sünnetin hüccet olmadığına, telakki kaynağı olamayacağına dair getirmiş oldukları bazı deliller var. Dedi ki asıl olan mesele budur çünkü insanın dinine fesat iki yönden girer dedik değil mi? Birincisi neydi? Şüpheler, ikincisi de şehvetlerdi. Çünkü dedik Müslüman kulluğu iki şekilde müstahim olur. Bir, İtikadın selametiyle bir de ahlakın selametiyle değil mi? İnsan bir tasavvur ve itikattan bir de ahlak ve amelden müteşekkildir dedik. Şüpheler insanı itikad ve tasavvurunuz edeler. Şüpheler, şehvetler ise insanın sülukunu ve kulluğunuz zedeler, ameliniz zedeler. Öyle değil mi? Şehvetler. Ondan dolayı bunlar da şüphe mesabesindedir. Kişinin kalbine girecek ve kalbinde fitne oluşturacak. Yani kalbi ters çevirecek, simsiyah olup ters bardak gibi çevirecek fitnelerdendir. Ondan dolayı dikkat etmek lazım. Dedik bunların birinci iddiası, bunlar demişlerdir ki biz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in her şeyin açıklayıcısı, içinde her şeyin zikredildiği, mufassal olan ve tamamlanmış olan bir kitap olduğunu söylüyor. Değil mi? Birinci şeyleri buydu, birinci şüpheleri buydu. Ve bunun üzerine konuştuk. Yani buna madde madde cevaplar verdik. İkinci olarak da bunlar demişlerdir ki Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'i koruma altına aldığını söylemiştir değil mi? اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ve وَاِنَّا lehu لَحَافِزُونَ Bu zikri şüphesiz ki biz indirdik ve şüphesiz ki yine onu koruyacak olanlar da bizleriz. Demişler şayet sünnet de Kur'an gibi hüccet olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle biz Kur'an'ı ve sünneti indirdik Kur'an'ı ve sünneti koruyacak olan da biziz demesi gerekirdi. Veyahut da biz Kitabı ve hikmeti indirdik. Kitabı ve hikmeti de koruyacak olanlar biziz demesi gerekirdi. Allah azze ve celle zikri biz indirdik ve onu da biz koruyacağız diyorsa demek ki Allah'ın yanında Allah'ın bize hüccet olarak göstermiş olduğu tek şey Kur'an'dır. Çünkü neyin hüccet olmasını istiyorsa Allah onu koruma altına alır. Öyle mi? Onun bozulmasına engel olur, onu koruma altına alır. Anlaşıldı. Delilleri bu. Yani demişler ki Kur'an-ı Kerim koruma altına alınmıştır. Kur'an-ı Kerim dışındaki kitaplar veyahut da Kur'an-ı Kerim dışındaki kaynaklar koruma altına alınmamıştır. Demek ki Allah sadece ne yapmıştır? Sadece koruma altına almış olduğunu bizim için hüccettir. Anlaşılıyor değil mi? Sadece bak demişler bu ayetten ne anlaşılır? Allah sadece Kur'an-ı Kerim'i koruma altına almıştır. Onun dışındakilerini koruma altına almamıştır. Bu ayet hangi surede geçiyor? Hicr suresinde değil mi? Bu ayet-i kerime Hicr suresinde geçiyor. <gülüyor> Şimdi, bir kaide var değil mi elimizde? مَا بُنِيَ عَلَى batili فَهُوَ بَاطِلٌ Batılın üzerine bina edilen şey de batıldır. Yanlışın üzerine bina edilen şey de yanlıştır. Şayet bu görüşün sahipleri eğer bu ayet-i kerimeyi yanlış anlamışlarsa, değil mi? Bu ayet-i kerimeyi yanlış anladıklarından dolayı bunun üzerine bina ettikleri mefhum da doğal olarak yanlış olmuş olur. Batıl olarak bir anlayışın üzerine bina edilen anlayış da doğal olarak batıldır. Şimdi bakın, dikkat ederseniz bunlar diyorlar ki Allah bu ayet-i kerimede sadece Kur'an-ı Kerim'i koruma altına aldığını söylüyor. Öyle de mi? O zaman birinci olarak neyi ispat etmeleri gerekir? Birinci olarak bu ayet-i kerimede geçen zikrin sadece ve sadece Kur'an olduğunu ifade etmeleri gerekir. Öyle mi? Önce bunu ispat etmeleri lazım. Yani Allah azze ve celle diyor ki biz Kur'an'ı indirdik demiyor. İnne nahnu nazzalna zikre ve inne lehu la hafizundur şüphesiz ki bu zikri biz indirdik ve o zikri koruyacak olanlar da bizleriz diyor. Şayet tekrar söylüyorum bak şayet eğer bu anlayış kur çıkacaksa birinci olarak iki şey bunların üzerine gerekir. Birinci olaraktan sadece zikirden kastedilen şey Kur'an'dır. Bunu ispat etmeleri gerekir. Öyle değil mi? İkinci olarak da neyi ispat etmeleri gerekir? Buradaki hasır yani sadece biz Kur'an'ı koruyacağız dışındaki hiçbir şeyi kapsamadığını e, ispat etmeleri gerekir değil mi? Eğer burada bir hasır varsa demek ki Allah'ın koruduğu tek şey Kur'an'dır. Kur'an dışında Allah hiçbir şeyi korumamıştır. O zaman böyle anlaşılması lazım değil mi? Bu şeyin umum olması lazım. Bu korumanın sadece Kur'an-ı Kerim bunun içine dahildir. Bunun dışında hiçbir şey bunun içine dahil değildir diye bunu ispat etmeleri lazım değil mi? Birinci olarak burada kastedilen şey bu zikirden. Kastedilen şey sadece Kur'an mıdır acaba? diye baktığımız zaman bu çok şey değil, çok makul değil. Niye? Çünkü birincisi asıl olan Allah azze ve celle'nin Kur'an kelimesini kullanmasıdır. Daha çünkü surenin kendi girişinde bile Allah azze ve celle ne diyor? Elif lam ayatul kitab ve Kur'anin mubin. Şüphesiz ki bu eliflamra <gülüyor> bu tilka ayatul kitabı kitabın ayetleridir ve Kur'anin mubin ve açık olan Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir diyor Allah azze ve celle. Değil mi? Surenin girişinde Allah Kur'an diyor. Hakeza devamında mesela on, e, müşrikler peygamberlerine ne diyorlar? وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِينُ الزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِينَ in اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Dediler ki ey üzerine zikir indirilen insan sen delilerdensin. Eğer doğru söylüyorsan bize ne getir? Bize şey getir. Ee, melekleri indir dediler. Allah Azze ve Celle de reddetti bunu değil mi? Allah Azze ve Celle dedi ki مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da biz mühlet verenlerden olmayız. Yani ve كَانُوا اِذَا Biz şayet melekleri indirmiş olsak o zaman biz mühlet verenlerden olmayız insanlara diye. Şayet normalde eğer bu şekilde olmuş olsaydı ne demesi fesahata daha uygun olurdu Kur'an-ı Kerime? inna نَحْنُ نَزَّلْ Öyle değil mi? Çünkü mezkur olan bir şeyi tekrardan zikretmek yerine mezkur olan bir şeye zamirle işaret etmek Arap lügatında daha fesahata uygundur. Öyle değil mi? Şayet kastedilen sadece Kur'an-ı Kerim olmuş olsa o zaman ne yapılır? Denir ki: "İnne nahnu nazzelnahu ve inne lehu Nasıl ki ayette dikkat ederseniz diyor ki: "İnna nahnu nazzelnaz zikre ve inna lehu Demiyor "ve inna zikri lehafizun." Öyle değil mi? Bir kere ayetin başında zikir geçtiği için ikincide Allah azze ve celle zamirle işaret ediyor. E, önceki ayetlerde hem Kur'an lafzı geçmiş hem de zikir lafzı geçmiş. Öyle değil mi? Yani birinde ne demiş Elif Lam Ra tilka ayatul kitab ve kuranim mubin demiş girişinde. 2 ve qalu ya eyyuhellezine nuzila alayhi zikru innaka la majnun demiş. <gülüyor> "Ey üzerine zikir indirilen şahıs, şüphesiz ki sen delillerdensin." demiş. Şayet burada kastedilen şey Kur'an-ı Kerim olmuş olsa çünkü zamir Kur'an-ı Kerim'den daha a'raful ma'ariftir. Yani zamir değil mi? A'raful ma'arifin sırası neydi? Birincisi Allah idi. İki zamir. Üçüncüsü Alem idi. Öyle değil mi? Ama ikinci sırada ne geliyordu? Zamirler geliyordu. Yani zamir a'raful ma'ariftir. Öyle değil mi? Yani Kur'an demektense Kur'an'a hu diye işaret etmen daha onu ma'arife kılar. Anlaşılıyordu. Bu Arap lügatında fesahate nedir? Arap lügatında fesahate daha uygundur. İkincisi, burada zikrin Kur'an olduğuna dair bir delil de yoktur. Allah Azze ve Celle diyor ki, zikri biz indirdik. Öyle mi? O zaman bizim dönüp bakmamız lazım. Allah'ın indirdikleri nelerdir? Değil mi? Dönüp bakmamız lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Peygamber'in üzerine ne indirmiştir? Tabi birinci dersimizde söylediklerimizi hatırlayın, değil mi? met Allahü aleyküm ve aleyküm Minler kitababi var hikmeti ya bir Bakara suresinde Allah vecellen üzerinizdeki nimetini hatırlayın ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti de hatırlayın öyle değil mi ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmette katırlay Ve ne mayut la fi buy Min ayaillahi var hikmeti de sizin evinizde okunan ayetleri ve sizin evinizde okunan hikmetleri hatırlayın, onlardan öğüt alın diyordu Ahzab suresinde Peygamberin hanımlarına. Demek ki Allah Allah'ın indirmiş olduğu şey hani biz indirdik diyor ya zikir kitabı da hikmeti de kapsayabilir. Yani kitabı da onun beyanı olan sünneti de kapsayabilir. Yok illa ki burada zikir Kur'an'dır demek ne lugat bunu destekler ne belagat bunu destekler. Öyle mi? Ne de genel hakikatler bunu destekler. Yani dış karinelere baktığımız zaman ne de dış karineler bunu desteklemez. Ha, bir şunu söylüyoruz. Şüphesiz ki bu ayetin içerisinde Kur'an dahildir. Ama Kur'an dışındaki bir şey dahil değildir görüşü yanlıştır. Öyle mi? Çünkü bu zikri sadece Kur'anla tefsir etmek olur. Bu da bunu destekleyen bir şey olması lazım. Bunu destekleyen bir karine olması lazım. Öyle değil mi? Ne lugat ne de dış karineler bunu ne yapmıyor? Bunu desteklemiyor. Anlaşılıyor burası değil mi? İkincisi mesela Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki İnallaha <gülüyor> yumsiku's semawati vel ardı en tazula. İnallaha yumsiku's semawati ardı yeri ve göğü gitmesinler diye tutar. Yani onları hafız eder diyor Allahu değil mi? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Allah ne diyor? Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Diyeceksiniz bu ayetler neye delalettir? Tek korunan şeyin zikir olmadığına, İslam'da zikir dışında şeylerin de korunduğuna delalettir. Öyle mi? Şimdi bu adamlar ne diyordu giriş olarak? Diyorlardı ki Allah Azze ve Celle demiş ki biz bu zikri indirdik ve onu koruma altına alacak olanlar da bizleriz. Biz de bunlara ne diyoruz? Tamam olabilir, belki bunun dışında şeyler de koruma altına alınmıştır. Burada zikredilmese bile sünnet de koruma altına alınmıştır. Kur'an'ın beyanı da koruma altına alınmıştır. Öyle mi? Niye sadece bu? Ha. Ya diyeceksiniz ki Kur'an dışında hiçbir şey korunmamıştır. Ayetteki hasır bunu ifade eder. Hani hasır var burada, bozulmamış bir hasır var. Sadece Kur'an-ı Kerim koruma altına alınmıştır. Hayır öyle değil. Allah yeri ve göğü de koruma altına almıştır. Öyle mi? Allah Azze ve Celle Peygamberi de insanlardan koruma altına almıştır. Demek ki buradaki hasır sizin anladığınız manada mutlak bir hasır değildir. Tamam mı? O zaman başkası da içine girebilir. Yani Allah Azze ve Celle sünneti de korumuş olabilir, icmağı da korumuş olabilir değil mi? Bütün ümmetin hataya düşmesini de korumuş olabilir. O zaman ayet-i kerimedeki temel anlayışta bir problem var. Anlaşıldı. Ne olmuş oldu? Batılın üzerine bina edilen bir anlayış var ortada. Sadece bu ayet-i kerimede zikredilen Kur'an koruma altına alınmıştır. Kur'an dışında hiçbir şey koruma altına alınmamıştır. O zaman tek hüccet kaynağı bizim için nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Anlayış bu. E bu saydığımız maddeler bunun yanlış olduğunu gösteriyor. Bir, bir de zikrin sadece Kur'an olduğunu, başka manayı içermediğini bunu ispat etmek lazım. Çünkü zikir sarih bir lafız değil. Değil mi? Kur'an olduğuna dair sarih bir lafız değil. Doğru mudur? İkincisi, bu hasrın mutlak bir hasr olduğunu, başka hiçbir şeyin Allah tarafından koruma altına alınmadığını ispat etmek lazım. Yoksa bu hasriyet bozulmuş olur. Değil mi? Bu özellik sadece iddia edilen, Kur'an'a ait olan özellik zikrettiğimiz ayetlerle bozulmuş olur. Öyleyse bu nedir? Batılın üzerine bina edilmiş bir anlayıştır. Ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı da batıldır. Anlaşıldı mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yani bu onların e, Kur'an bize yeter, Kur'an dışında hiçbir kaynağa başvurmamalıyız deyip aslında perde arkasından biz size yeteriz. bizim dışımızda hiçbir şeye başvurmayın diyen adamların temel anlayışının batıl olduğunu gösterir değil mi? Çünkü bu anlayışı söyleyen adam aslında ne diyor? Karşısındaki adama. Mesela örnek veriyorum yani çok ciddi bir problem. 1960'tan bu yana Türkiye'de 250 tane mi 300 tane mi meal çevrilmiş resmi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani bu neredeyse İslam tarihinde yazılmış tefsirlere de kabul ediyor. 40 senedir Türkiye'de ki meal çalışmaları bunlar neredeyse dünya bütün İslam tarihinde 1400 senedir yazılan tefsirlere de kabul ediyor. Şimdi bu mealler ne diyor? Mesela özellikle tabii meal yazarı ehl-i sünnet de olabilir. O ayrı bir mesele. Hani genel itibariyle mali, hani Kur'an bize yeter. Sadece Kur'an ile yetinmek lazım diye. Aslında ayet-i kerimeye kendi söylettirdiğine Kur'an diyor adam. Mesela açın mealleri. Özellikle problem yani akılcıların Müslümanlarla problem yaşadığı meselelere bakın. Gaybi meseleler gibi. İşte İsa Aleyhisselamla ilgili meseleler gibi, kadının şahitliği ile alakalı meseleler gibi, talak nikah meseleleri gibi, miras meseleleri gibi bunlar biliyorsunuz. Akılcıların problem yaşadıkları meseleler çünkü bunlarla kendilerini dünya şirin gösteremiyorlar. Yani bunlar şimdi adamların oturduğu, me şimdi sen bana arkadaşını söyle, ben sana kim olduğunu söyle, öyle mi? Adamın bütün meclisi zındıklardan müteşekkil. Adam nasıl desin erkeğe bir pay, erkeğe iki pay, kadına bir pay? Bunu söyleyemez. Veya adam insan hakları bilmem neyine üye olan bir adam. Ya adam nasıl bunu söylesin? Kadına işte efendim, kadının şahitliği geçersiz misal. Adamın karısı hakim veya da savcı zındığın. Adam nasıl desin kadının şahitliği geçersiz misal? Kim bir kavme, kadınlara şeyini verirse o kavim felah bulmaz yöneticiliğini. Adam nasıl bunu söylesin? Kendisinin rektörü olan kadın şey, çalıştığı üniversitede rektör olan kadın veya amiri olan, memur olduğu yerde amir olan kadın, kişi kadın zaten adam bunu söyleyemez. Onun için bu tip şeylerle problemleri var, tamam Bu tip e, hadislerle veya ayetlerle. Açın bakın bu tip şeylere, e, ayetlere. Her biri kendi söylediğini söyletiyor. Ya parantez içinde, ya dip nokta, ya ayetin hemen altındaki açıklamalı veyahut da bazılarının yaptığı gibi gerekçeli mahallerde adam ne yapıyor? Hemen altında kendi söylediğini. Bu senin anlayışın. O zaman sen şimdi bana ne dedin? Dedin ki Allah Kur'an-ı Kerim'i koruma altına almıştır. Başka kaynaga gitme. Aslında sen bana şunu dedin, Allah Kur'an'ı koruma adına benim malimden başa kaynağa gitme. Gel bak benim malimi oku, parantez arasında, dipnotlarda, açıklamalarda, gerekçe kısmında ben ne yazmışsam senin için geçerli olan şey o diyor arkadaş. Senin kendi fikrine, senin gibi ne adaleti, ne dini, ne şahsiyeti sabit olmamış bir adamın fikrine gitmektense, öyle değil mi? Sünnet olmasa bile önceden yaşamış, en azından adaleti sabit olan adamların fikrine gider. Doğru mudur? Yani vele o konuda sünnet olmasa bile gene ben senin fikrine gelmem. Çünkü sen o iddia ettiğin Kur'an'ı da yaşamıyorsun. Yani o kaynaktır dediğin, hüccettir demiş olduğun Kur'an-ı Kerim'i de aynı zamanda ne yapmıyorsun? Yaşamıyorsun. Ondan dolayı bu bir iddadır ve bu iddianın arka planındaki gerekçe de budur. Yani gelin bana demektir aslında. Hepsini aradan çıkarın, ben size ne diyorsam gelin onu yapın diye. O zaman bu ayet-i kerime yanlış anlaşılmıştır. Yani batıl bir anlayışın üzerine bir anlayış bina edilmiştir. Bu anlayış da doğal olaraktan nedir? Doğal olaraktan batıldır. Burası anlaşıldı değil mi? İnşallah. İkinci olaraktan mesela e, burada sünnet koruma altına alınmış mıdır? Yoksa sünnet koruma altına alınmamış mıdır? Bu defa ona bakmamız lazım değil mi? Tabi burada sünnetten delil getirmiyoruz. Dikkat ediyorsanız geçen dersimizde de çünkü karşımızdaki muhatabımız zaten sünneti kabul etmiyor. Yoksa biz sünneti biliyoruz. Zaten derslerimizde geçen hadisleri biliyorsunuz yani peygamberimizin hadisine ittibayla alakalı. Ama kabul etmeyen bir adama kabul etmediği bir kaynaktan delil götürmek abesle iştigal etmek demektir. Öyle değil mi? Kabul etmeyen bir adama kabul etmediği bir kaynaktan şey götürülür, delil götürülür, götürülmez. Ee, Allah azze ve celle dedik ayet-i kerimede ne diyor? Kur'an-ı Kerim normalde iki şekilde koruma altına alınmıştır. E, sünnet iki şekilde koruma altına alınmıştır. Ve buna da Kur'an-ı Kerim işaret etmiştir. Tamam mı? Sünnet iki şekilde koruma altına alınmıştır. Buna da Kur'an-ı Kerim kendisi işaret etmiştir. Sünnet değil yani. Kur'an'ın bizzat kendisi buna işaret etmiş. Birincisini kim söyleyecek? Zikretmiştik birinci dersimizde. Birinci bir tanesini veya da herhangi birini. Dedik Allahu Teala'nın Nahl suresinde ne diyor? Ve enzelna ileyke zikre letubayyin lin-nasi ma ileyhim. ولا علمهم <يتفكرون> Biz sana bu kitabı bu zikri indirdi ki, değil mi? Bu kitabı indirdi ki sen ne yapasın? İnsanlara onu açıklayasın diye. Tamam? Açıklayasın diye. Açıklama görevi kimdedir? Açıklama görevi Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dadır. Anlaşıldı? Dedik Allahu Teala Kıyamet Suresi'nde ne diyor? delil insan ve ala nefsihi basira ve lau alqa maazira la tuharrik bihi lisanaka litajala bi in alayna jam'uhu ve qur'ana فاذا قرانا فتبع قرانا ثم tamam Allah peygamber diyor ki la tuharrik bihi lisanaka litajala etmek için dilini hızlı hızlı oynatma tamam ayet neyi yasaklıyor anlatmış bunu Allahu alem mi Anlattığımı hatırlıyorum çünkü. Hatta daha süresindeki ayeti de söylemiştik değil mi? Demedim Kur'an ilk indiğinde Peygamber Cibril'in okuduğunu hızlı ezberleyebilmek için hızlı hızlı okuyordu sürekli. Hani hafz edebilmek için. Allah Azze ve Celle'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne dedi? Uyardı. Boşuna acele etme. Çünkü sana onu biz indirdiğimiz gibi onu senin kafanda koruyacak olan, hafz edecek olan da biziz yine. Hani sen dilini oynatıyorsun diye ezberlemiyorsun onu bir senin kafanda onu ezberlettiriyoruz kalbinde sabit kılıyoruz dedi ve peygamberi bundan nehiyeti Aleyhisselatu senatü desem dedi la tuharrik bihi onunla acele etmek için dilini oynatma inna aleyna cem'ahu ve qur'anahu onu senin kafanda toplamak da onu sana okutturmak da bizim üzerimizdedir ne demek bizim üzerimizdedir inna aleyna yani bizim üzerimize vaciptir öyle değil mi bizim üzerimize gereklidir inna aleyna cem'ahu ve qur'anahu Feeza qara'nahu fettabi' quranahu biz onu okuduğumuz zaman ey Muhammed sen ona tabi ol. Yani sen neye tabi ol? Feiza qara'nahu fettabi' quranu. Okuyuşuna tabi ol. Sadece dinle. Yani acele etme, dilini oynatma. Bizim okuduğumuzda. Thumma sonra yani değil mi? Önce onu senin kafanda toplama. Onu sana okutma. Bizim görevimiz olduğu gibi ondan sonra thumma inne aleyna <gülüyor> beyanehu. Onun beyanı da bizim üzerimizdedir diyor Allah azze Ve Celle. Yani onun beyanını korumak da, onun beyanını muhafaza etmek de, aslını muhafaza etmekte olduğu gibi o da bizim üzerimizdedir e diyor. Öyle mi? Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'in korunduğuna dair delillerden bir tanesi nedir? سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَهُ Bir delili de budur. Allah Azze ve Celle vaad etmiştir. Onu toplamak da, değil mi? Onu sana okutturmak da bizim üzerimizdedir. E o zaman aynı ayetin hemen devamında aynı siga, aynı lafız ile Allah'a euh ve celle beyanı da bizim üzerimizdedir diyor. Fümme inna aleyna beyanhu." Aynı lafıza dikkat edin de mi inna aleyna cem'ahu, thumma inna aleyna aleyna beyanehu. O zaman biz burada neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki sarahaten sarahaten Kur'an-ı Kerim Kur'an'ın beyanını koruma altına almıştır. Kur'an'ın kendisini aldığı gibi Kur'an'ın kendisi beyanı da koruma altına almıştır. Bu birincisi. Bu sarahaten sünnetin koruma altına alındığını gösterir. İkincisi nedir peki zımnen Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in beyanı olan sünneti koruma altına almıştır. Şimdi bak burada şuna dikkat edelim. Bu birincisi sarahaten Kıyamet Suresi'nden söyledik. İkincisi de zımnen. Tamam mı? Ne demek zımnen? Onu anlatacağız. Şimdi Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ya وَاَنْزَنَّ اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَنُزِلَ اِلَيْهِمْ Biz sana bu zikri indirdik. Sen insanlara açıklayasın diye. Tamam mı? Niye Allah Azze ve Celle açıklama indirmiş? Yani burasının üzerinde durmak lazım. Hani zikri indirdiği onu anladık. Niye Peygamber vesselama o dönemde onu açıklama görevi verdi? Veya dedi ki وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ إِلَّا لُتُبَيِّنَ لَهُمُ Biz sana ancak bu kitabı ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklayasın diye indirdik. Öyle mi? Sadece bunun için indirdik. Doğru mu? Şimdi burada sorumuz şu. Tamam Kur'an-ı Allah indirdi, onu anladık. Peki niye beyanın üzerine bu kadar dikkat çekti Allah Azze ve Celle? Tebliğden sonra bir de beyan vazifesi yükledi. Bunun illeti ne, hikmeti ne? Kim söyleyecek? İnsanların heva ve heveslerine göre yorumlamasınlar. Hah insanların ihtiyacı olduğundan dolayı. Çünkü kitap tek başına olsa insanlar onu aynı önceki milletlerin yaptığı gibi heva ve heveslerine göre yorumlayıp lafzında olmasa bile manasında tahrif yapabilirler öyle mi? peki o dönem insanının beyana ihtiyacı var da bu dönem insanının beyana ihtiyacı yok mu? soru şimdi bu yani o dönemdeki insanlar beyan olmazsa olmuyor da bu dönemdeki insanlara beyan olmazsa olur mu? olmaz onların ihtiyacı olduğu gibi beyana ta ki Kur'an'ı bugün meal perestlerin yaptığı gibi kendi heva ve heveslerine parantez içi gerekçeli kısımlarda e, yorumlamasınlar diye Değil mi? İnsanlara Allah Azze ve Celle bir beyan getirdi peygamberimize, sen açıkla dedi. Çünkü benim muradımı en iyi sen anlarsın, bu bir. Anlamasan bile benim muradımı yanlış yaparsan ben hemen düzeltirim. Çünkü sen yaşıyorsun vahiy daha iniyor sürekli değil mi? Böyle bir yanlışlık olsa bile düzeltmesi kolaydır. Ki Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da birkaç yerde düzeltiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyle değil mi? Öyle. Ama peygamberden sonra böyle bir imkan yok. Yani yanlış anlaşılmaları düzeltecek bir vahiy inmiyor çünkü aşağıya. O zaman o dönem insanının beyana ihtiyacı varsa, bu dönem insanının da beyana ihtiyacı vardır. Peki beyana ihtiyacı olan bir metnin kendini koruyup beyanını korumamak mümkün mü? Yani bir metin var. Metnin sahibi ısrarla diyor ki bak bu metin beyan olmadan anlaşılmaz. Bu metni anlamak istiyorsanız bu metnin beyanının da yanınızda olması lazım. Öyle mi? Sırf onun için size peygamber gönderdim zaten. Ve diyor hatta sakın hani peygamberin derecesini falan da yanlış anlamayın. Ve meyuti er resule fakat ata Allah. Öyle mi? Rasul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bu kadar yani. Hani sakın peygamberi böyle basit bir yerde görmeyin. Ona itaat bana itaatdir diyor. Onun beyanına itaat metnin asına itaat gibidir. Allahu ze vecelle'nin sözüne itaat gibidir. E Allah Allahu ze vecelle metni koruy, beyanı korumazsa olur. İnsanların ikisine de ihtiyacı var, öyle değil mi? Bir de o şey ayetini hiç unutmayın, o Ali İmran suresindeki muhkem ve müteşabih ayetini, iki kısım insan var. Bir ilimde rasik olanlar, müteşabih ayetleri anlarken bir de kalbinde eğrilik olanlar. Biz bir anlayışın eğrilik olup almadığını o dönemin insanı nasıl anlıyordu? Peygamberin beyanına başvuruyorlardı, öyle mi? Peygamber buna muvafakat veriyorsa bu anlayışa, muvafakat ediyorsa tamam. Demek ki bu ilimde rasik olanların anlayışıdır. Güzel. Peki bugünkü insanlar ne yapacaklar? Kime başvuracaklar? Bin çeşitli anlayış var. Öyle değil mi? Kimin anlayışına insanların İnsanların gene beyana ihtiyacı var. Yani o kalbinde eğildik olanlarla, ilimde rusuk sahibi olanlar, ayağı sağlam basanları birbirinden anlayışlarını ayırt edebilmek için metnin kendisinden ziyade insanların neye ihtiyacı var? İnsanların beyana ihtiyacı var. Anlaşılıyor değil Mesela. O zaman Allah azze ve celle metnin kendisini korumuşsa zımnen onun beyanını da korumuştur. Çünkü metin insanlar için ne kadar gerekliyse onun beyanı da insanlar için o kadar gereklidir. Anlaşıldı. Burada anlaşılmayan bir şey. Var mı anlaşılmayan bir şey? Anlaşılıyor değil Tamam bir Güzel. Şimdi ee... İbn-i Hazm başka bir delil daha zikretmiş bu konuda. Onu da zikredelim inşallah. Sünnetin korunmuşluğuna dair. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Ee, Nisa suresi 59. ayet, değil mi? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Ha, <gülüyor> burada duralım. Şayet bir konu hakkında anlaşmazlığa düşersen, feintenazatum fi şeyin. Biz demiştik ki, bak, şayet bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, fi <gülüyor> şeyin ne nesi Ne siyakında varit olmuştur? Şart siyakında. Fein <gülüyor> İn, yine şartiyedir değil mi? Fe in tanaza'tum fi şey'in ne keraşat sı yakında vakı olduğunda ne manayı ifade eder? Umum. Hangi konuda ihtilaf ederseniz edin sonra ferudduhu ila Allah ve Rasulih in kuntum tu'minun billahi vel Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'a ve Rasulüne onu döndürün. Tamam? Ayet-i kerime her dönem insanlığı kapsayan bir ayet kelimesi. Çünkü umum bir ayet kelimesi. Ne demek? Umumiyet ifade ediyor. Kim olursa olsun iki bir konuda çekişirse, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa işi kime götürecek? Allah'a ve götürecek. Şey. Güzel. Şimdi şöyle bir soru soralım. Bu Kur'an bize yeter diyen adamlara soralım. Öyle mi? Eğer Allah'a götürülecek derken nereye götürüyorsunuz siz bu meseleyi? Yani işi Allah'a döndür bir konuda ihtilaf ederseniz onu Allah'a döndürün mesela. Yani gidip haşa Allah'la bizzat mı konuşuyorlar? Rabbim işte biz bu konuda ihtilaf... Böyle bir şey var mı? Yok. Ne yapıyorlar? Kur'an'a. İşte i̇bn Hazm diyor eğer Allah'a götürmek, Kur'an'a götürmekse Rasul'e götürmek de onun sünnetine götürmektir. Doğru mudur? Eğer Allah'a götürmek, Kur'an'a götürmekse o zaman Rasul'e götürmek, Rasul'ün sünnetine götürmektir. Çünkü Allah'a götürmek mümkün olmadığı için Allah'ın keramına gidiyoruz. Rasul vefat ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam ona gitmemiz mümkün olmadığından dolayı da nereye gidiyoruz? Sünnetine gidiyoruz. Öyle mi? He. Şimdi o zaman Allah Azze ve Celle bizden hayattayken de ölümünden sonra da çekiştiğimiz meseleleri Allah'a ve Rasulüne götürmemizi istiyor. Öyle mi? Peki Allah korumadığı bir şeye mi bizi götürüyor? Bütün ümmetin delalete düşeceği bir yeri mi bize adres gösteriyor? Haşa ve kella. Öyle mi? Hani tamam Kur'an'a giderken soruyoruz onlara. Karşımızdaki zümreye. Niye Allah Kur'an'a gidin diyor? Cevap hazır değil mi? Kur'an-ı Kerim korunduğundan dolayı. Doğru mu? Kur'an-ı Kerim korunduğundan dolayı. Peki şimdi biz soruyoruz. Aynı soruyu e, karşılıklı olaraktan. Öyleyse Allah sünnete de gidin diyor. Rasule de gidin diyor. Beyana da gidin diyor. O zaman Allah onu da koruma altına almış ki. Ümmeti için onu korunmuş ki. Allah Azze ve Celle ona gidin diyor. Anlaşıldı değil mi? Bu da İbn Hazm'ı bir istidlal biçimi de güzel yani Allahu Teala ve Celle'nin muvaffak kıldığı bir istidlal. Bir tane daha söyleyeyim inşallah. İbn Kayyim mesela bir ayet-i kerime söylüyor. Diyor ki, eee Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "El-yevme akmeltu lekum dinakum ve raditu lekumü'l-islame dina." Bugün ben size dininizi tamamladım. Değil mi? Sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak da size İslam'dan razı oldu. Anlaşıldı. Ne? Bunu nasıl delil almış olabilir? Var mı bir fikir söyleyecek olan? Yani bu ayetin neresini delil almış olabilir? Bak İbn-i diyor ki, Din, bu ayet-i kerimenin indiği gün ne ile tamamlanmıştır? Dikkat edin. Yani bu ayet-i kerime indiği gün, insanların yanında din ne ile tamamdı? Kitap ve sün peygamberle. Değil mi? Yani şeylerin iddiası da aynı aynı böyle. Yani diyelim bu sünneti inkar edenler de onu söylüyor. Yani peygamber hayattayken mutlaka gidip ona sormak lazımdı ama vefat ettikten sonra bu bitmiştir gibi onların da böyle. Kimisi sünneti korunmadığından dolayı, kimisi gerek kalmadığından dolayı vesaire. Ama onlar da bunu kabul ediyorlar. Yani peygamber yaşarken insanlar peygambersiz bir din böyle bir şey hiç kimse iddia etmiyor. Yani edemezler, etsek Kuran-ı Kerim'deki birçok ayet-i kerimeyi inkar etmiş olacak. Değil mi? En basit ne? Felâvârab bir e ayet kelimesi, değil mi? Sana aralarında çıkan çekişmede başvurmadıklarla and andolsun ki iman etmezler diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bir kayım diyor ki o zaman hepimizin yanında ittifak noktası bütün taifelerin bu ayet kelimesi de kastedilen yani bu ayet kelimesinin indiği gün Allah'ın dini tamamlaması da nimeti de İslam'da kitap ve peygamberdir. Öyle mi? Şimdi o zaman diyor ortaya şöyle bir sonuç çıkar. Bu sadece sahabe için kastır. Çünkü bize geldiği zaman din bizim için tamamlanmamıştır. Öyle mi? Çünkü bize geldiğinde din o gün kendisiyle tamamlandığı peygamber aradan çıktığı için öyle mi? Beyan aradan çıktığı için bize nakıs gelmiş o zaman. Yani ya diyor diyeceksiniz ki karşısındakilere bu din hem bize hem de onlara tamamdır. O zaman diyor o gün bu ayet indiği gün neyle tamamlanmışsa ikisini birden kabul edeceksiniz. Yani bu din hem bize hem onlara tamamsa, bu dinin tamamlandığı şey kitap ve rasuldür. İkisine de tamam diyeceksiniz. Ya diyeceksiniz ki bu din sadece onlara tamamdır, yani sahabe için tamamdır, bizim için eksiktir. Bunu da zaten hiç kimse söylemez, bu da küfürdür ee, diyor. Ya da diyeceksiniz ki ne bize tamamdır ne de onlara tamamdır, bu da küfürdür, öyle mi? O zaman ortaya geriye ne kalacak mecbur? Diyeceksiniz ki hem onlara tamamdır, hem de bize tamamdır. Allah azze ve celle çünkü bütün ümmete hitap ediyor burada değil mi? Dininizi tamamladım, nimetimi tamamladım. Din olarak da İslam'dan razı oldum dediği an kastettiği şey bellidir. Bütün herkesin ittifakla kabul ettiği kitap ve onun bize ulaştırıcısı ve açıklayıcısı olan peygamberdir. Anlaşıldı. İkisini birden aradan çektiğimiz zaman zaten veya da bir tanesini çektiğimiz zaman nakıs olmuş olur. O zaman bize nakıs, onlara tamam. Ya da ikimize tamam ya da ikimize birden nakız ya da bize tamam onlara nakız. Başka bir seçenek de yok zaten, öyle mi? Her biri de problemli. Hangisini söylesen ya aklından şüphe olacak ya dininden imanından şüphe ee, olacak. Ama iki tarafa da tamamdır dediğimiz zaman ortada bir sorun kalmayacak. İbn-i neyi delil olarak aldığı anlaşılıyor değil mi inşallah? Ha, şimdi burada başka bir konu olarak da inşallah söyleyelim, son konu olarak da. Mesela diyelim ki bugün kitabı, sünneti hepsini bir kenara bırakalım, başka bir konu konuşalım. Diyelim ki bugün her birimizin elinde bizden önceki milletlerin tarihleri var yazılı olarak da. Öyle mi? Bu sünnet inkarcısı olsun veya olmasın kimse, bunlar biz bu tarih kitaplarına güvenmiyoruz. Bu tarih kitaplarında sabit olan şeyler, sabit olan bilgiler, e, tahrif, yanlış, siyasi diye hepsini kökten atalım. Bize hiçbiri lazım değil. Böyle bir iddia var mı? Yok. İnsanlar tarihi nereden öğreniyorlar? Tarih kitaplarından öğreniyorlar. Öyle değil mi? Peki burada sorumuz şu bizim. Yani size benim sorum şu. Bir milletin tarihi niye hafız edilir? Yani bir millet kendi tarihini niye hafız eder? Bir millet hafız etmekten kasıt ne? Yazı, yazıya dökerek onu koruma altına almışlar da. Anılarını, tarihlerini, geçmişlerini koruma altına almışlar. İki sebep var değil mi? Birincisi tarihçilerin tarih ilmine olan bağlılıkları ümmetlerin tarihlerinin bize sağlam bir şekilde ulaşmasını sağlamış. İkincisi insanların kendi geçmişlerine, kendi kültürlerine verdikleri değer. Kendi kültürlerine olan bağlılıkları. Doğru mudur? Yani ya bir millet kendi kültürüne çok bağlıdır, kendi kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmış, bu şekilde koruma altına almıştır. Veya tarihçiler kendi takasus alan, uzmanlık alanları olan ilme Bağlıdırlar. Değil mi? Bu bağlılıktan dolayı bize milletlerin tarihini nakletmişlerdir. E peki şimdi şöyle bir soru sorayım. Bu ikisinin bütün insanlık tarihinde İslam ümmetinden daha fazla görüldüğü bir ümmet var mı? Yani müsteşriklerin, oryantalistlerin kim olursa olsun hepsini toplayın, hepsine sorun. Yani düşmandan insan çünkü en iyi şey bilir. Şahitliği onundur, olumlu yöndeki şahitlik. İslam bütün insanlık tarihinde İslam ümmetinden daha ziyade kendi kültürüne bağlı olan veya uzmanlık alanı olan insanların ilimlerine sadakat gösterdiği, ilimlerine hizmet etmiş olduğu başka bir din, başka bir kültür, başka bir ırk var mı? Yok. Peki insanlar hiçbir manevi duygu olmaksızın bu tip etkenlerle kendi tarihlerini koruma altına almışlarsa, Müslümanların peygambere olan bu sevgileri, dine olan bu sevgileri, hadis ilmindeki uzmanlık alanı ve buna gösterilen saygı, e neden bunlar bize hadisi koruma altına alıp, yani yazı yoluyla koruma altına alıp doğru bir şekilde ulaştırmasınlar ki? Öyle mi? Ya o zaman diyeceğiz ki bütün hepsini çöpe atacağız. Bu yolla varit olan, yazı yoluyla hafız edilmiş olan veya ezber yoluyla hafız edilmiş olan hepsini çöpe atacağız. o da eğer yok diğerlerini kabul ediyorsak, niye kabul ediyoruz? Bu etkenlerden dolayı. E bu etkenler hadis ilmini tedbir edenler çok çok daha fazlasıyla mevcut. Bir hadis için bir ay yol gitmiş adam. Bir hadis için sene evinden çıkmış, evine geri dönmemiş adam. Mesela hadis talep edebilmek için. Beş bin kilometreye ayaklarının üzerinde gitmiş, gerisini sayamadım diyor adam. Hadis talep edebilmek için. Öyle mi? Dünyayı iki defa döndüm, müsnedimi topladım diyor adam. Dünyayı iki defa tavaf ettim, müsned'imi topladım diyor. E şimdi e, bu insanların kendi tarihine olan bağlılıkları, peygamberlerinin kültürüne olan bağlılıkları, peygamberlerinin sözüne olan bağlılıkları mı daha evladır? Yoksa bu tarihçilerin, Veyahut da insanların ırkçılıkla, başka sebeplerle kendi tarihlerine ve kültürlerine olan bağlılıkları mı daha evladır? Elbette ki bu daha evladır. Bütün insanlık buna şahit et, şahit, şahitlik etmiştir çünkü. Yani İslam ümmetinin kendi peygamberlerinin turasına, kendi peygamberlerinin miras ve kültürüne olan bağlılığı noktasında. Anlaşılıyor değil mi? Ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı sünnet hefz edilmiştir. Yani önce Allah tarafından hefz edildiğini anlattık, sonra da ümmet tarafından hefz edilmiştir. Ümmetin geneli, ümmetin çoğunluğu hadisçiler, insanların tarihlerini ettikleri gibi, koruma altına aldıkları gibi Peygamberin sünnetini de koruma altına almış Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetini tedvin etmişlerdir. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Devam edelim mi burada, üçe geçelim mi yoksa duralım mı? Duralım mı? Soru sormak isteyen? Konuyla ilgili sorusu olan var mı? üçüncü hocam. Yani ne zaman böyle başlıyor mesela? Sadece Kur'an bizi yeter. İşte Kur'an dışında hiçbir şey. Aynıdır. Bu Sahabe döneminde başlıyor. Bu fikir Sahabe döneminde başlıyor. Nasıl Sahabe döneminde başlıyor? Bu dışarıdan iman eden insanlar. Bu işte sonradan dine giren insanlar, Arabiler, Bedeviler. Mesela bu, daha önce de söylediğim bir hadis vardı ya peygamberimiz diyor öyle bir gün gelecek ki sizden biri koltuğuna yaslanmış bir vaziyette Allah'ın kitabı bize yeter. Ondan neyi helal bulursak bize helal, neyi haram bulursak bize haramdır. Dikkat edin. Peygamberin haram kıldığı, Allah'ın haram kıldığı gibidir diye. Sahabe bunu hangi münasebetle vasf ediyor? İşte adamın bir tanesi Ebu Said'e diyor ki şeydir. Yani ya nedir bu diyor. Allah'ın kitabı bize yeter. Sürekli bize sünnetlerden söyleyip, söyleyip şeyimizi karıştırmayın. Ee, o da kızıyor, vallahi diyor ben Resulullah'tan işittim hani senin gibi insanlar çıkacak. Yani koltuğuna yaslanmış bir şekilde, karnı doymuş, karnı şişmiş bir vaziyette. Allah'ın kitabı bize yeter. Onda neye helal bulsa helal, neye haram bulsa haramdır. İlk bu şekilde çıkıyor. Yani ilk çıkış noktası, Sonradan Müslüman olan insanların ee, dini tam anlam anlamayınca, dinin en mahrem olan kısmı telakî kaynaklarına müdahale etmeye kalkınca ama bu ferdi bir hareket. Dikkat ederseniz bu bir fikir, bir akım değil. Yani ferdi olarak bir tane bedevinin, kendini bilmezin ortaya atmış olduğu bir, şey, e, bir fikir. Lakin bunun bir ekol olarak hayata geçmesi, İslam'daki ilk fitneyi kim çıkarmış? İlk fitne, haricilerin fitnesi değil mi? İslam'daki ilk fitne, haricilerin fitnesi. Hariciler sahabeyi hepsini tekfir ettikleri için, hakem olayından sonra doğal olarak onların yaptığı hiçbir nakli de ne yapmamışlar? Kabul etmemişler. Değil mi? Daha son, lakin haricilerin böyle bir usulü yok. Hatta elimizde dikkat derseniz haricilere ait bir kitap da yok. Yani biz haricilerin itikadını onların muhaliflerinin yazmış olduğu kitaplardan bazı işte el yazma nuskaların mevcut olduğunu vesaire söylüyorlar ama genel itibariyle haricilerin fikirleri muhaliflerden öğreniliyor mesela. Daha sonra ikinci olarak bu defa Şia bunu bir adım ileri götürüyor. Yani bu fikri hani e, tabii Şia sünneti reddetmiyor. Ha? Mevcut hakiki sünneti reddedip ortaya uydurma bir sünnet koyuyor. Bak, haricilerle Şia arasındaki fark budur. Hariciler sünneti komple reddediyorlar. Ortaya başka bir şey koymuyorlar. Allah'ın kitabı bize yeter diyorlar. Rafiziler ise sünneti ise haber rivayet ettiğinden dolayı reddediyorlar. Sadece işte Hz. Ali'den ve onun soyundan yani Hasan, Hüseyin işte Selman Selman-i Farisi bir de şeyden, ee, neydi adı, Ammar, Bilal, Miktat yani sayılı sahabeden, beş tane sahabeden varit olanları kabul ediyorlar. Bunlar da zaten az hadis rivayet edenler, diğerlerini kabul etmiyorlar. Kabul etmezken kendileri bir din uyduruyorlar onun yerine. Yani o Kur'an'a beyan olabilecek, kendileri bir din uyduruyorlar e, ortaya işte o da nedir? İmamların sözleridir. İmamların icmasıdır, onların dediği de, de, deyimiyle masumların sözleridir. Bir de şiada senet diye bir ilim yok zaten. Yani direkt işte, cafer Sadık dedi ki dedi mi bitti mesele. Veya İmam Rıza dedi mi bitti mesele. Daha sonra bu iş Mu'tezile'nin eline geçiyor. Daha sonra bu iş Mu'tezile'nin eline geçiyor ve Mu'tezile ilk defa bunu usulleştirmeye başlıyor. Tamam mı? Buna bir usul getiriyor yani hadis inkarına Mu'tezile bir isim getiriyor. Evvela Mu'tezilenin ilk getirmiş olduğu usul ne? İlk baştan mutezile hadisleri iki kısma ayırıyorlar. Mesela İmam Şafii Risale kitabında değil mi? Ahad haber ile mütevatir haber hakkında konuşuyor ve ahad haberin hüccet olduğunu anlatıyor. O dönemde niye bak ondan önce kimse usullü bir şekilde buna cevap vermemiş. Usullü bir şekilde. İmam Şafi döneminde artık o da bir usul haline, o da bir fikir haline gelmeye başlıyor. O da kimin eliyle? Mu'tezilenin Tamam mı? Mutezile ne yapıyor? mutezile diyor ki işte ee, ilk, i̇lk etapta mütevatir ve ahad ayırıyor. Hadis ne ifade eder ona bakıyor. Zanniyet ve kat'iyet. Zanniyet ifade edenleri kabul etmiyor. Önce akaidde sonra ahkamda sonra hadisleri Kur'an'a arz fikri çıkıyor ortaya. Yani Kur'an-ı Kerim asıldır ondan sonra hadisleri ona arz etmemiz gerekir diye. Bu şekilde ne ma buluyor. Yani ama aslı haricilerle başlayıp mutezileyle usulünü atıyor hadis inkarı e, meselesi. Daha sonra zaten yeryüzünde hiçbir bid'at taifesi yoktur ki mutlaka ya külliyen ya da cüz'iyen peygamberin sünnetiyle problem yaşıyorlar. Sonra işte bu artık şey oluyor, ilerliyor, ta günümüze gelinceye kadar. Günümüze gelmesinin de günümüzde artık bu bir din haline geldi, bir usul musul olmaktan çıktı. Yani hadis inkarcılığı, Kur'an bize yeter fikri bir din haline geldi öyle mi? Ne zamandan beri var bu? Bunun başlangıcı Hristiyanlık alemiyle alakalı bir durum. Tamam Biliyorsunuz Hristiyanlardaki bu işte aydınlanma, işte Rönesans vesaire işte kiliseyle aydınların karşı karşıya gelmesi 16. yüzyıla denk geliyor değil mi? 16. Yani kiliseyle aydınlar karşı karşıya geliyor değil mi? Aydınlar ne diyor kiliseye? Siz diyorlar bu gelenekçiliğiniz yüzünden Hristiyan alemi bu ağır vergiler, bu zorluklar insanların vesaire ve bir devrim oluyor. Bu devrim işte aydınlanma, akıl işte vesaire derken ortaya şöyle bir tablo çıkıyor yani sanki Hristiyan alemi çok perişan bir durumdaydı. Bu gelenekçilerin gelenekçiliği yıkıldı. E, akılcılar geldi işte edebiyatla beraber vesaire bu yayıldı. Felsefeciler vesaire ve Avrupa'yı kurtaran Avrupa'yı Avrupa, yı Avrupa yı yapan buydu. Tamam mı? Genel fikir bu. Şimdi biliyorsunuz 1800'lerden sonra Os İslam aleminde İslam'ı temsil eden kim? Osmanlı değil mi? Osmanlı çekişe geçiyor. Osmanlı çekiş dönemine geçtikten sonra Artık Osmanlı her tarafa boşlu, Osmanlı hasta adam, kendi idare ettiği toprakları e, idare edemeyen bir devlet haline geldiği zaman Osmanlı'nın içinden bazı sözde aydın, karanlık zihniyetli. Çünkü müşrik adam karanlık zihniyetlidir, insanlar çıkıyorlar tamam mı? Ve bunlar bak dikkat edin Avrupa'ya bakıyorlar, diyorlar ki biz de geleneklerimize bağlı olduğumuzdan dolayı dikkat edin bizim başımıza bunlar geliyor, bizim de modernleşmemiz lazım diyorlar. Tamam Bizim de modernleşmemiz lazım ki Avrupa gibi biliyorsunuz zaten tarihten hatırlıyorsunuz Osmanlı'da Avrupa hayranı paşalar var. İşte ve bu hayranlıklarından dolayı on binlerce insanı ölüme sürükleyen insanlar var. Değil mi? Mesela neydi o sarıkamışta Enver Paşa mıydı? Sarıkamuş'ta insanları donduran Alman hayranlığından ötürü insanları donduran vatandaş mesela. Ha işte İsmet Paşa'nın onlara olan hayranlığından dolayı yaptığı anlaşmalar mesela. İşlerinde kendine Müslüman diyen tabi İslam'ın yani onlardan fersah fersah beri olduğu insanlar bunlar. Avrupa hayranlığı duyan insanlar var. Avrupa ne ile kendini düzelt derken bunu getirip İslam'a uyguluyorlar. Öyle mi? Şimdi Avrupa'daki aydınların yaptıkları itiraz haklı bir itiraz. Çünkü kilise tahrif olmuş bir inciri bile uygulamıyor artık. Yani kendi cennetten tapu satacak hale gelmiş kilise. İnsanlara cennetten tapu satıyor. Yani kilise, bu aydınlanma dönemindeki bu itirazların çıktığı zaman kilise mesela bilimle uğraşan insanları yakıyor diri diri. Yani bir adam diyelim bilim adamı, kilise bunu diri diri ateşe atıyor. Örneğin niye şeytan girmiş içine? diye? E, İslam öyle değil ki, matematikte, fizikte, felsefede yani akli ilimlerde bile Müslüman alimler kendi dönemlerinden ışık tutmuş insanlar. Tıp alanında Avrupa'yı Avrupa yapan İbn-i mesela. Yani İslam topraklarında yetişen İslam medreselerinde okuyan insanlar onlara fikir. Öyle İslam'ın bilime şey yok ki Osmanlı bilime hiç karşı gelmemiş ki. Mesela tamam bir Osmanlı ilme bir darbe vurmuş doğrudur. İlmi gelenekselleştirmiş. Yani öncekilerden aldığı emanete sahip çıkamamış. İlmi gelenekçi bir hale getirmiş. Ama sonuçta bir ilim var ve Osmanlı aydınlanmaya veyahut da ilme karşı değil. Bunlar bakmışlar demişler nasıl Avrupalı aydınlar hani en mahrem olan konulara bile tartışmaya açtılar. Ondan sonra bu hale geldiler, biz de aynısını yapabiliriz e demişler. Zaten bu hermeneotik fikri dediğimiz tarihselci yaklaşım veyahut da yorumcu yaklaşımın temeli neredendir? Hristiyanlıktandır, öyle değil mi? Hani İncil'i her çağda kendi içinde bulunduğu şeyde yorumlayalım gibi bir mantık çıkmış ortaya. Bunu da bunlar alınca, yani biz de Kur'ân-ı Kerim'i yorumlayalım, kendi içinde bulunduğumuz hale ve şartlara uyduralım. Tabii bunu ilk yapabilmek adına ne yapmak lazım? Birinci adım. Sünneti oradan kaldırmak lazım. Değil mi? Ee, o dönemde de bu biraz zavaç bulan bir fikir. Yani hani zaten Osmanlı perişan, insanlar savaştan savaştan artık yorulmuşlar, bıkmışlar. Acaba demiş insanlar, gerçekten bizi bu hale getiren şey, geleneklerimize bağlı olmamız mı diye. Ondan sonra zaten iş cumhuriyetle beraberinde kurulunca, yani biraz da devlet eliyle bu iş hızlandırılınca artık e tabi insanlar görmüşler ki çok daha büyük zarar olmuş. Yani Osmanlı'nın en hasta haliyle bile Cumhuriyet'ten çok çok daha iyiydi diye ama tabi iş işten e, geçmiş bir durumda. İşte tabi bu günümüze gelinceye kadar hani bir bidatı biri çıkarır, sonradan gelen mutlaka o bidata daha şerli bir şey katar. Sonradan gelen daha şerli bir şey katar ve işte biliyorsunuz bu e, özellikle modernite e, dediğimiz yani modernist zihniyet rahmanı duymuşsunuzdur değil mi? Dünyada özellikle ondan önce hiç revaç bulmamış zaten. Yani böyle genelde bu fikri dillendiren adamlar o gün alimleri tarafından zındık diye kabul edilen insanlar olduğu için hani işte kravatlı sürekli Avrupalılarla beraber Avrupa hayranı pek kale alınmamış. Halka hiç nüfuz etmemiş zaten. Lakin bu Fazlur Rahman'la beraber Rahman artık İslam'ın usulünü eleştirmeye başlayınca, yani usul-fıkh dediğimiz şeyi eleştirmeye başlayınca, o da aynı şekilde yani tam bazen sarahaten, bazen kapalı bir şekilde ee, işte Kur'an-ı Kerim'in her çağda kendine göre yorumlanması gerektiğine işaret edince, e bu da biraz kabul edilince özellikle, bir de ondan da akademik çevreler bunu alınca, mesela Türkiye'de bu fikir, Türkiye'yi kastediyorum, Nasıl yayıldı? Akademisyenlerle yayıldı değil mi? Yani yoksa normal sıradan e, medrese alimi olan veyahut da bu benzeri şekilde okumuş insanlarda böyle bir fikir neredeyse hiç yoktu. Ama bu e, şeyde, e, şimdi düşün mesela bugün ilahiyatta on tane hoca olsa bu fikri savuna, bu sene bin tane mezun verse, öyle mi? Bin tane okumuş, Halk sonuçta ilahiyatçı adama da okumuş diyor ve bu adamlar şu anda imam oluyorlar, öğretmen oluyorlar e, vesaire. Fikir bu şekilde akademisyenlerden yayıldı. Türkiye'de ta bu hale gelinceye kadar. Tamam? Başka sorusu olan? Sorusu olan var mı başka? Yok. Tamam. elhamdülillah